Ayasofya Kütüphanesi Türk çağının en güzel eserlerinden biridir. Sultan I. Mahmut tarafından yaptırılmıştır. Dışarıdan iki kontrfor arasına inşa edilmiş ve içeriden görünümüyle mimariyi hiç bozmayan, tersine zenginleştiren çok güzel bir görünümü vardır. Gerek okuma salonu ve gerekse kitapların korunduğu bölümler en ünlü ve eski Türk Çinlileriyle süslüdür. Burada İznik, Hütahya, Tekfur Sarayı hatta bir miktarda Avrupa kökenli Çiniler görmek mümkündür. Ahşap kitaplığı karakteristik bir forma sahiptir. İçinde ile ilgili objeler sergilenmektedir. Kütüphanenin hemen önüne rastlayan ve sütunlarla fil ayağı arasında bulunan kısmın Metatorium adıyla İmparatora tahsis edilen yer olduğunu kaynaklar bahseder. İmparatorlar Buradan dini törenleri izleyebilirlerdi.